Kaderini cennete taşıyan adama söylediklerimdir. Haritamı düşlerimle çizerdim Aliya Dümensiz geçerdim karşı yakasına hayallerimin. Savaşlarımı şehit verdiysem, sormam kanımın kilitlenen pıhtısına. Yaprak düşer, ten sararır. Sarayova'da ölüm hangi akşamdır? Dünya bir istatistiktir Aliya. Sonramızın önüne konulan soru işareti. İşporta şiirler, sırsız aynalar ve yüzlerimizden içimize sürgün yalanlar. Ömür geçiyor. Bizse kırıntılarını topluyoruz kesip biçtiğimiz hayatın. Hani ben bir Balkanlıydım. Şahadet parmağını dünyanın gözüne batıran insandım Aliya. İmzaladığım anlaşmaların tartışılmaz maddesi. Çünkü inanmıştım. Gölgemden daha ağırdım. Saçlarım ağırmazdı. İkon ve haçtan toz düşmezdi mihrabımdaki secde yerine. Ama bir tarafım balçıktı. Hamdım. Balçığı tevil ederdim Helenistik önermelerle. Her Müslüman insandır. Leyin öncülüğüydü çağın mabedinde. Bir şükür eksikliğiydim ama bilmiyordum. Çiğnenmiş lokmada çiğnendim. Hem de ekmeğimin içine katık edilerek çiğnendim. Tartışılmaz ihanetler kopyalandı sonra. Gözbebeğime seyirten ağrıya. Karabasan bir rüyadan dökülen çetnik bir tabirdim. İnandırıldım. İddiatçı fallar tuttum. Remil attım. Ebced'e sığmıyordum. Kaderime dipnot düşüldüğünde anladım. Fetihlerimin nasıl işgal edildiğini. Bilmiyor gibi yapıyordum Aliya. Çünkü utanıyordum bildiğimden. Sen geldin ve toplayıp münafıklığımızı yüzümüze vurdun. Oysa ne güzel terk etmiştik dedelerimizin sakal arttığı o demleri. Ayağımızı, öfkemizi ve Medine'de keçelere sardığımız tren gürültüsünü. Bir ayetten iktibas edilmiş o yüzün var ya Aliya. Asrın tablosu gibi yüreğime astığım o hüzünlü çehren. O hilal var ya vahşetin ortasına diktiğin Şimdi bir aşrı şerif gibi yankılanan o sesin Osna'da, Kosova'da, İşkodra'da Var ya hani o Sarayoba'nın somun kokan çarşısını sulayan elleri Ben o elleri öpüyorum Aliya Ve kalbimize diktiğin gülleri